de sesli dua yapılır, yapılır mı? Yapılır. Yani e, Kur'an-ı Kerim'de e, sessizce yalvararak dua diye ayet-i kerime var. Hı hı. E, üdû rabbeküm tazvarruan ve hufye Rabbinize e, sessizce ve yalvararak dua edin diyor. Ama bu sessiz yapılır da sesli yapılmaz diye bir şey yok. Yani rüyaya kaçmamak şartıyla hani sesli ne yapıyorsunuz? Duanızı başkasına duyurmak için olursa bu süma olur. Din dilinde bugüne günahdır. Ama böyle bir şey yok. Mesela biz şimdi televizyonlarda sesli dua diyor, camilerde sesli dua ediliyor, işte merasimlerde, toplantılarda sesli dua ediliyor. Yani fatihada bir duadır. Dolayısıyla sesli dua yapılabilir. Hiçbir sakıncası yok. Hı. Ya bunun kabirde olması başka bir Hiçbir yerde şey olması fark, fark etmiyor değil mi? Camide, yolda, bayırda yani süma Başkalarına duyurmayı duyurmayı amaç edinmemek şartıyla Allah için sesli olarak dua yapılabilir.